Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ömer Bey merhabalar Merhaba Ömer Bey Günaydın Merhaba Özmeş Günaydın Apaçık Radyo'daki evet. ilk programımıza hoş geldiniz Dijital yayın üzerinden devam Der ediyoruz. Ama her türlü hukuki mücadelemiz de sürekli devam ediyor. Hatta gelişerek devam ediyor. Onu da söyleyebiliriz. Elbette. Ee, nerede kalmıştık? Ee, diyeceğim ben de. Evet. Ee, devasa Devansa ne konular ve sorunlar birikti. Ama e, radyomuzun, Afoçuk Radyo'nun yayın hayatına yeniden başlaması ile vurgularken e, bu kapalı olduğumuz dönemde hayata veda e, dostları öncelikle hatırlamak istiyorum. Bunlardan tersi sevgili arkadaşımız dostumuz Profesör Fuat Keyman e, bir dönemde programda yaptı galiba yani, Fuat Evet. iki ayrı ee, program oldu. Evet. Efendim? İki ayrı programda yer aldı Fuat evet. Keyman. Yani programı evet, oldu evet, kendisi. Onları ayrı ayrı daha ayrı anlatmak için Diğeri de ortak dostumuz Hüseyin Ergün İlkiş ilk, Birlikler ilk, ilk, ve kurucu başkanı. Onlara e, merhaba diyerek ve anarak e, Apaçık Yacı'nın ilk e, ekonomi politiğine başlamış olalım. Evet. E, Aynı ayrıca kendilerini konuşacağımız zaman olacaktır. E, i̇ki ismi de saygıyla e, andığımızı belirtelim. E, şimdi e, en son 14 Ekim'de yaptığımız programda öyle bir cümle, iki cümle kurmuşum. Bir tanesi işte Açık diyor e, ülkenin ve gezegenin bir değeri. Bu değerin susturulmasına karşı duruşun sergilenmesi gerekli olduğu da ah, açık ortada demişim. E, o programda. Bir de su yatağını bulur e, demiştim. E, nitekim e, bir şekilde yatağını e, buldu açık, e, açık Radyo olarak e, Açık diyor. E, şimdi hep Örnekler biliyoruz. 1946 yılında Sabah Milliyeti tarafından birlikte yayınladıkları başka arkadaşları da var tabii. Marco Paşa'nın başına gelenleri. Biraz onu diyelim bu kısa programda. Marco Paşa 25 Kasım 1946 tarihinde yayınlanmış. 22 sayı sonra kapatılmış. Da, e, Merhum Paşa ismiyle yayınlanıyor. E, o da kapatılıyor. E, Malum Paşa ismiyle yayınlanıyor. Daha sonraki isimleri Asliyan Bahri'nin bilmiyorlar e, Daha sonra Ali Baba ismiyle yayınlanıyor. Ali Baba da kapatılıyor. 78 Hasan Paşa ismiyle yayınlanıyor. Sonra Kürmahko Paşa, Bizim Paşa, Ali Paşa, ve kırk aramiler simleri altında e, yayın hayatını. En sonuncusu çok değişmiş. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> en sonuncusu çok değişikmiş. Diğerleri evet. hep paşa paşa diye giderken. <gülüyor> Artık yani paçaları bir Evet, bir son vermişler. Evet. <gülüyor> sonra e, hatta o diğerde Vardiye müsir çıkan e, dergi gazeti diye isimlendiriyor. Vardiye de şu bir grup içerik diyor. Diğer kalanlar dergileri çıkartıyorlar, kapanan dergileri. Ee, bizim basın tarihimiz e, böyle bir basın tarihi. Yani e, dolayısıyla e, bu da tek parti döneminde e, yayınlanan bir mizah dergisi ve e, 18 milyon mikrosun olduğu bir Türkiye'de girajı e, 80 bin lira kadar falan çıkan bir dergi eee evet, e, evet, evet, yani 28 Haziran'da Fadil abi diyorsunuz. öldürüldü. E, Aziz Bey'in hayatı e, her işte hem 6-7 Eylül olaylarında 60'lar, 70'ler zaman eee dikizlerin e, azabını görmüş insanlardan biridir. Dolayısıyla e, bu e, apaçık ortada olan Türkiye'nin halidir. de bir merhaba diyeyim bir kez daha çok yakın dostlarımızdan da. <gülüyor> evet nasıl devam edelim? Programim, değil mi? Ee, evet yani şimdi birazcık da şeyden bu, bu olmadığımız önemli e, şeylerden biraz basit. De evet, lütfen. Yani olarak, özellikle de e, demokrasi e, kaybının gene gündeme geldiği Türkiye'de de kayyımlar başladı. Kayyım dönemleri evet. akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız. İsterseniz birkaç dakikada ondan bahsedelim. Şimdi bir e, başlık olarak şunu söyleyeyim. Bu, Bunu yayın yapmadığımız dönemde çok şey olay oldu ama ana başlıklar olarak 9. Yargı Paketi yani içinde demokrasi Hizmenin zerresi olmayan yeni bir yargı paketi de e, kabul edildi. Onuncusu da yolda. O da hepimizin e, daha önce dedi etki ajanlığını içeren, hepimizin başına bela olacak bir teklifin bulunduğu e, yeni bir yargı paketi de yolda etki ajanlığı. Yani en son programda da değinmişiz. değişmişiz ee, tahtekür sorunu çözüm sürecindeki kayıma tanımları böyle yıllardır Türkiye'de yaz doz hatmasını dönmüş bir e, küs sorunu çözüm süreci var. Bizim de program yaptığımız 22 Türkiye boyunca bunun iş e, örneklerine rastladık, konuştuk günler, geceler, haftalar. E, Sonda işte bir tıkır kayıma. Yani o zaman açılım diyelim dediler, çözüm süreci diye değil de o açılıma e, bayağı ümitlenmiştim. E, daha buradan girişler olduğu, mitingleri olduğu, Türkiye coştu. E, ama 2000 e, daha sonraki çözüm süreci aldığında, e, 2012-2013, Osta süreci diyelim denediler, e, süreçte hep bir rezervliydi. Neden samimi bulmuyorum? Bu son açılımı da samimi bulmadığınızı belirtmiştik. Çünkü Roboski olmuştu. Roboski'ye konaltılarla vuruldu. Otuz yüz tane e, sınır ticareti yapan köylüki yarısı da çocuktu. Bunlar parçalandı. Ve Roboski ayrımlatılmadan e, bir barış başlaması samimi olmaz. O yüzden e, böyle uzak durdum, inanamadım. E, gece oldu. Gezi kanla bahsediyorum tamayan bir iktidardan gerçekten çözüm beklenmesi bana normal gelmemişti. Ee, dolayısıyla baktığımızda bu süreçlerin neden böyle geldiklerle durduğu, Erdoğan ve kafasında neden böyle e, oluyor bu işler. Çünkü e, iktidat yani bu zaman 2008-2009'da e, cemaatle e, askeri vesayeti e, geriletmeye çalışan Bir iktidar vardı. 13'te de e, cemaatle artık problemleri olan ve e, yani Kürtler her zaman e, bir araç olarak Kürt sorununun çözüm şeyi bu iktidar, 20 yıllık iktidarın bir aracı oldu. E, ve kullanılabilir bir araç olarak baktı Kürt oylarına. Dolayısıyla son açılımda e, yani bu bak, çözüm süreçlerinde açılım süreçlerinde de e, Öcalan önemli bir İndarın kullanabileceği bir kişi olarak yönde duruyor. İşte bir Öcalan'ı çağırıyor. Öcalan mektup yazıyor. Ekran ne yapıyor. Yani anons ediyorken. Dolayısıyla son olayda da yani bir yandan meclise gel meselesi var. Bir yandan da kayyum yani Hem de aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir ana da Bu da önümüzdeki günlerde konuşacağımız konuların arasına girdi. Tabii ki yani tahmin edilen ama istenmeyen sonuç ve dünyanın mevcut geleceği geleceğe ölçüsünden e, ABD seçimlerinin Trump'un kazanması oldu. Evet ona geçmeden Ali Bey bir tek şey söylemek istiyorum ee, yani bu e, kayın meselesinde siz de böyle bir uygulama antidemokratik dediniz ama e, bu konuda. Farklı görüşler var. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Pardon Grup Başkanı Abdullah Güler bunun kayın meselesi olmadığını, hukuki tarifinlerle olmadığını, geçici görevlendirme olduğunu söyledi. Siz yanlış söylediniz yani kayim diyerek. Sizler kayim diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor diye bir değerlendirmede bulunmuş bir de Ahmet Türk Paşa kabrını hazırladı bir <gülüyor> Evet kesinlikle. Mardin'de yani Mardin, Batman ve Harfiti belediyelerine de kayım atandı. Bir yerine üçüncü kez kayım atanan Ahmet Türk'le yapılmış artı gerçekte bir haber vardı onunla ilgili. Dünyada bunun hiç örneği olmadığını söylüyor. 3. defa görevinden alınır, seçiliyor ve görevinden alınarak yerine Kayyum demiyorduk. Ne diyorduk? Geçici, geçici görevlendirilen. Geçici görevlendirilen, geçici görevliyeden bahsediyoruz. Evet. Tezviyle görevlendirildi. Bu, bu arada 47 ilde 235 kişi kayyum atamalarını protesto eylemlerinde gözaltına alındığı açıklandı. Bunların Hı. ciddi bir kısmı da tutuklandı. Bizzat İçişleri Bakanı bunu açıkladı. Esenyurt'ta ise yani İstanbul'daki Esenyurt Belediyesi CHP'ye ait olan ve kent uzlaşısı kapsamında işte DEM Parti ile birlikte hareket ettiği söylenen Esenyurt Belediyesi önünde de demokrasi nöbeti bir yandan devam ediyor. Biz sessiz kaldığımız sırada ülkede yaşananlar bu yaşananların bir şeyiydi bu. Ya bu arada 1 Kasım'da cezaevinde 7. yılını dolduran Osman Kavalayı da belki de hatırlatmakta fayda var. O da bir mesaj paylaşmıştı. Gerçekten özgürlüğü tenefüs edebileceğime inanıyorum diye. Umutlu bir mesaj her şeye rağmen e, göndermişti. Evet. Yani, e, e, eşi, e, pardon. E, e, Bu yürüneymiş pardon. A, pardon. Ha. böyle bir program yaşıyor kaynaklanıyor olabilir evet, Yani bir Testim, tek şey söyleme ilave şey. etmek istiyordum. A, a, eşi Ayşe Buray ile yapılmış olan bir e, söyleşiyi izleme fırsatım oldu. Orada e, bana. Evet oldukça önemli görünen bir noktanın altını çiziyordu Profesör Buğra. 7 ee, yıl boyunca ki ekoli, şey çevreye çok e, düşkün birisidir benim gibi değildir diyordu Osman Kavala için bir tek kere ağaç görmedi bir tek ağaç görmedi 7 evet. yılda. diyor evet, o, da, o, da, o da beni çok okuduğunca yaraladı Evet onu ee, bunu, eklemek e, istiyorum yani bir gün bir içeride kalan bilir o, gerçekten e, beni de çok yorulayan bir söz oldu. E, e, şimdi yani Osman Kavala'nın içeride olduğu, Can Atalay'ın Terahattin Demirtaş'ın ve İlci'sini sayamayacağımız arkadaşlar, başkaları bir ülkede onlar içeride olacak. güç sorunu demokratikleşme için meclise geldinilecek, kaynım atanacak, e, 900. yargı paketi çıkacak. E, i̇şte e, dolayısıyla bunların hepsinin olduğu bir yerde samimiyetten söz etmesi mümkün değil. Kimse kendini aldatmasın. Ee, Tüm sorunu bir demokratikleşme e, paketi içerisinde e, ele alınacak bir sorundu. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel Başkanı e, Önümüzdeki günlerde ve geçtiğimiz günlerde konuyu Sanyuk Belediyesi gibi bir. Önümüzdeki günden sonuçta yani ben geçelim bu programı dediğiniz evet, için özet evet, evet, lütfen. Her türlü sertleşmeye hazır olunması gerekiyor. Çünkü bir açmaz yetiniyor. Evet, bölgedeki gelişmelerle birlikte. Ama hep şunu, tehlike ve olanaklar birlikte gelişir. Kendi örneğimizde de gördüğümüz gibi. Umarım ee, bu mukavemet, e, radyo de söylediğimiz mukavemet, ülkenin demokrasiden yanına güçleri için e, mukavemet artarak devam eder. Ve e, umarım ki dünya ve Türkiye biraz zor tabii Trump dönemiye gerçekten önümüzdeki geçecek. Onu da inceleyeceğim. Ben burada kesinlikle Farklı e, dostlara bırakalım. Çok teşekkür yani, ederiz. Açıklarım diye çalışan arkadaşlarım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hastaya şey görüşürüz. Sağlıcık radyo. Merhaba. Merhaba. Tekrar teşekkür ederiz. Ali Bilge ile ekonomi politik.